848 numaralı konu Emri bil maruf ve nehayy anil münker yapan kimsenin kıyamet gününde yüksek mertebeler elde etmesi evet Hazreti Peygamber bir keresinde sahabelerine size